O Türkiye'de Tottenham'ın Radye'de Cem diyor. Tamam. Evet. Cem yapıyor. Cem yapıyor. Cem yapıyor. Cem yapıyor orada halledin orada arkadaş <gülüyor> <gülüyor> tamam İmamın arkasından tepki tamam, olanlar kısım. olanlar geri satmış. İki yollar namazları tamamlayacaklar ki kaptır. İkinci namaz